İklim için bir iklim adaleti güncelisi. Paris Antlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ağur, ağur, ağur. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra. ...ve Murat Can Tonbil. Herkese merhabalar. 94.9'a Açık Radyodasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tonbil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sormaz. Desteğe içinde dinleyicimiz Banu Akşehirli Olu Alptekin'e teşekkür ederiz. Evet, Paris Anlaşması'nın haber takibi. Jingle'mızda da bu var. Evet, Biz de öyle yapalım. Biraz zaman... hareketlendi değil mi Omer Ağabey? Bu bir buçuk derece raporundan ha. sonra ortalık. Evet. Biraz bir hayli geç olmakla beraber. Yani dünyanın önünde gelen bilimcilerinden oluşan iklim paneli 788 müne sayfalık devasa bir rapor yani yönetici özetini de o bile uzun 33 küsür sayfa. Evet. 33 sayfa. Yani uyarıyorlar küresel ısınmanın yıkıcı tahribatını azaltabilmek ve dünya çapında bir felaketin hatta buna kıyamet bile diyebiliriz kapsamını sınırlandırabilmek için de yani insanlık aleminin önünde sadece 12 yıl kaldı diyorlar. Aksi takdirde milyonlarca, belki de yüz milyonlarca insan hızla artan kuraklıktan, sellerden, kıtlıktan, açlıktan, yangınlardan, göç, şiddet, çatışma ve savaş gibi tehditlerden kırılıp gidecek yani. Dolayısıyla da bu, bu Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli de, IPCC'de küresel ısınmayı en fazla bir buçuk derece artışta sınırlı tutabilmek için süresel politikalarda yani her hükümetin politikalarında son derece acil ve şimdiye kadar benzeri görülmemiş değişikliklere gitmesinin zorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda epey yazdık, çizdik de biz geçen hafta içinde bu 8 Ekim'de yayınlandı Kore'de, Güney Kore'den. Bu dehşet engiz uyarını yani dünya genelinde alınacak önlemlerin duyurulmasının hemen ardından da Doğal olarak Türkiye'de harekete geçti ve Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan bir son dakika haberini gördük. 10 Ekim galiba ve diyor ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'nin izleyeceği yolu açıkladı diyor haber. Ama yol yok değil mi haberde? <gülüyor> yok <gülüyor> Gökhan Karakaş imzalı bir haber bu. Yani küresel ısınma artışının iki derece yerine bir buçukta tutulmasının insanlık için çok önemli olduğunu dile getiriyor rapor. Ardından da Türkiye'nin e, iklim değişikliği baş müzakerecisi Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar'ın Türkiye'nin izleyeceği rotayı açıkladığı belirtiliyordu. Bakıyoruz habere Birpınar diyor ki fosil yakıt e, kullanımı yani kömür e, ve işte. Neyse petrol, doğalgaz, yakıt kullanımına bağlı olarak artan iklim değişikliğinin ilk sorumlusu vallahi biz değiliz diyor. Herkes aynı şey söylüyor. Yani genellikle Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri diyor. Türkiye'nin küresel iklim değişikliğindeki katkısı binde 7 diyor. Yani çok az seviyede diye ilave etmiş. Milliyet'in haberi bu. %28 oranıyla en büyük pay sahibi ...Amerika Birleşik Devletleri... ...tüm Avrupa Birliği ülkeleri ise yüzde yirmi ...Rusya yüzde on ...Çin de yüzde dokuz sorumlu diyor. Son cümle olarak da şunu söylemiş... ...2015 yılında Paris Anlaşmasına ...antlaşması diyor ama yanlış... ...anlaşma demek lazım... ...anlaşmasına taraf olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu gösterdik demiş... ...alışkanlıklarımızı değiştirme zamanı demiş. Şimdi. Ne güzel. E, çok güzel. Yalnız baş müzakereci profesörün... ...dün de açık gazetede konuşuyorduk. İklim içinde ya da açık yeşilde de konuşuruz demiştik. Ben ders çalıştım biraz. Oturup baktım. Bu konu zaten ezelden beri çalıştığımız bir konu. Yani evet. iyi yerden geldi. <gülüyor> evet iyi yerden, çalıştığımız, çalıştığımız yerden, geldi. yerden geldi sorular. Ve baş müzakereci profesör... Ee, küresel iklim değişikliği üzerinde Türkiye'nin katkısının binde yedi... ...yani çok az seviyede olduğu yönündeki bu özlü açıklamasında epey açıkta kalan sorular var. Şimdi onlara bakalım. Bir, ben şeye baktım... Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi, JRC... ...ve Bilim ve Bilgi Hizmetleri Merkezi tarafından hazırlanan bir 2017 raporu var bu konuda. Dünyadaki karbon salımları vesaire... Bir pınardan çok farklı rakamlar veriyor. Yani buna göre, yani bu rapora göre, Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre... ...en yüksek sera gazı emisyonunu yapan ülkeler sıralamasında... ...Türkiye dünyada böyle sonunda falan değil, dünyada 17. sırada geliyor. Yani çok yüksek. yüksek 200 çok... ülke arasında bahsediyoruz, 190 küsur. Bu haberde detayları yok ama Ömer abi muhtemelen şöyle hesap kitap yapıyorlar yani sonuçta her şeyi hesabına kitabına uydurmak denen bir şey var ya İdareciler bunu muhteşem yapıyorlar. Karbon ticareti denen bir hikaye hmm, var. Bilmiyorum tabii ama şimdi, yani. Evet, şimdi bunlar <gülüyor> ekleme, çıkarma, toplama falan yaparak belki böyle rakamları bulup e, kendilerini inandırabiliyorlar tamam, ama yani Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma tabii Merkezi evet. CERSI'nin raporu bu. Allah'tan hani veri de evrensel ya yani artık üretebiliyorsunuz buradan oturup Amerika'dan ya da Afrika'ya dair veriler de üretebiliyorsunuz. Ve yani 17. sırada geliyor. Hadi Diyelim ki şehitler de var listede. Uluslararası gemicilik çok yüksek bir yer tutuyor. Şimdi muazzam karbon salımı yapıyor tabii. Hı hı. Gemiler, tankerler hızır hızır. Ve bir de uluslararası havacılık emisyonları da. onları da dahil edersek Türkiye dünyada 19. sırada geliyor. Bir pınarın dediğiyle alakası yok. Bir parantez daha açalım. Türkiye kömüre Çin ve Hindistan'dan sonra en fazla yatırım yapan ülkelerden bir tanesi. aynen. Evet, bu da iyi tabii. Şimdi ikinci çelişkide şurada ikinci doğru olmayan durum. Listede verilen dünya ve Türkiye emisyonlarına bakıldığında Türkiye'nin fosil yakıt karbon dioksit eşdeğer sera gazı katkısı 2016 itibariyle 368.123 kiloton Bu dünya toplam salımına göre, dünya toplam salımı da, karbondioksit, eşdeğer, sera gazı salımı, 35.753.306 kiloton. Bunları böldüğümüz zaman görüyoruz ki, binde 7 değil, Birpınar'ın söylediği gibi, yaklaşık yüzde 1. Yani 0.99'u. Bu da hayli yüksek bir oran. Katiyen e, pınarın söylediğinin... ...aksine çok yüksek bir oran. Üç... ...listenin başını da... ...baş müzakereci profesörün iddiasından... ...farklı olarak Çin çekiyor. Amerika değil. Yine Sayın Profesör'ün... ...söylediğinden çok farklı olarak... ...bu ülkenin emisyon oranı yaklaşık... ...yüzde otuz. Halbuki kendisi yüzde dokuz... ...vermişti. Evet. Yani nereden alıyor rakamları... Baş, nereden ...baş müzakereci bilmiyorum benim bak, en azından bizim baktığımız verilerle aynı değil. Evet efendim. Eee %29.51 tam söyleyecek olursak Çin'in ikinci Amerika Birleşik Devletleri'nin salımı da Çin'in salımının yarısından az %14.34 bir pınar söylediğinden tamamen farklı bir oran. Bu da %28 veriyordu. Eee Amerika için eee %14 olacak halbuki E, bu listede Türkiye ...üstelik çok ilginç. Yani gelişmiş... ...endüstriyel ülkelerden bahsediyor ya... ...baş müzakereci <gülüyor> beklenen. Türkiye'yi kimleri geride bırakıyor... ...ona da baktık. İngiltere'yi, yani Birleşik Krallığı... ...İtalya'yı ve Fransa'yı... ...gerisinde bırakıyor. Fosil yakıt, devi endüstriyel batı ülkelerinden... ...bahsediyoruz. Baş müzakereci yanılıyor olabilir mi? Büyük yanılıyor. Kandırılmış olabilir Ondan belki de. Gözüküyor. Evet. E, yani sonuçta dış kuvvetler var ya şimdi. <gülüyor> yani açık e, gazetenin e, bakayname diye günlük şeyleri var dün bugün e, internet sitesinde yer alıyor açık radyonun orada görebilirsiniz kaynakta Edgar JRC EC Europa EU oradan bakılabilir Dördüncü noktaya geçiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Nisan 2018'de daha çok taze. O, bunu hmm. konuşmuştuk zaten burada Yücebece. Son verilere göre Türkiye'nin 2016 yılı toplam sera gazı emisyon miktarı 1990 yılına göre yüzde evet. 135 ...küsur gibi rekor bir artış gösteriyor ve toplam 496 <gülüyor> nokta bir metre e, milyon ton karbondioksit eş değerine eş değerine ulaşıyor. Evet. Bunu da eklersek durumun vahameti de çok daha artacak gibi gözüküyor. Bunlar hiç konuşulmamış, yani Mehmet Emin bir pınar açıklamamış gazetecileri de sormamış. Şöyle de söyleyebiliriz aslında dinleyicilerimize hava havaımız cebimizde diye bir aplikasyon var Türk Toraks Derneği'nin. Evet. Soluduğumuz havanın ne kadar temiz olup olmadığını o uygulamasını cebinize indirerek Türkiye'nin neresinde bulunursanız bulun görebilirsiniz ve orada göreceğiniz hiçbir şey dünya standartlarında değil. Evet. Onun kat ve kat üstünde bu bile çok basit bir gösterge. Evet. Havadaki <gülüyor> karbon <gülüyor> dioksit. Yani çok ilginç bir haberdi, küçük bir haber bu milyetteki gerçekten ama. Ee, pek çok şeyi açıklayan mikrokozmos niteliğinde ve beşinci belki en önemli noktalardan bir tanesine giriyorum. Dün de hafifçe değinme fırsatı bulmuştuk. Baş müzakereci profesör diyor ki Türkiye'nin küresel ısınmayla ilgili mücadelede izleyeceği rotayı açıklıyorum. Paris İklim Anlaşması'nda 2015 yılında taraf olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye ...hazır olduğumuzu gösterdik diyor. Neymiş? Paris takibi yapıyoruz. Hı hı. Hazırmış Türkiye. Nasıl yapmış? E, bu açıklama... ...gerçek durumu yansıtmıyor. Hiç yansıtmıyor. Zira... ...Birleşmiş Milletler... ...kayıtlarına baktık dün hı. akşam. 2018 Eylül itibariyle. Son kaynak o. Yani... ...15 gün önceki kaynak. E, Paris anlaşmasını ...şu ana kadar 194 devlet... Imzalamış. Ama bunların hepsi taraf değil. Taraf olmak için mutlaka kendi meclislerinden, Geçirmeyle, yasama organlarından onu söyleyecektim, geçirmeleri evet. lazım, onaylanması lazım. Şimdi buna baktık, 180'nin ve Avrupa Birliği'nin anlaşmayı yasama organlarında onaylandıkları ve taraf oldukları gösteriyor. 180. Ve şu an itibariyle yani Ekim 2018 itibariyle dünyada Paris anlaşmasını imzalamış ama yasama organlarında meclislerinde onaylamadıkları için anlaşmaya taraf olmuyor. Ya. yalnızca 16 ülke var ve maalesef Bundan maalesef Türkiye bunlardan biri. Sıralamamızda da karbon emisyonu sıralamasında da 19. olmamız aslında <gülüyor> anlamlı <gülüyor> anlamlı. Bütün o ülkeler gaybayız ağlamıyorlar. Ilk on altı. Ben biraz baktım hepsine, hepsini koymadım yazıyı ama yan sıra bu Türkiye yan sıra taraf olmayan ülkeler arasında kayda değer ülkeler arasında İran, Irak ve Rusya'yı özellikle <gülüyor> en büyük emisyon kirleticilerinden biri olan emisyon salı salıcılarından biri olan Rusya'yı henüz onaylamadı. Yani karak oyunları. Türkiye'de İran, Irak ve Rusya ile birlikte karak Ayrıca Kırgızistan, Özbekistan, Angola gibi ülkelerde var. Yani milliyetin bu son dakika haberinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu gösterdik diyen baş müzakereci profesörün sorumluluk derken neyi kastetmiş, kastetmiş olduğu tam anlaşılamıyor. Değil yani anlayabildiniz sormaz mi sormazlar mı bu ne peyiz bunu, bunu ilahanetursu hangi yol yani Mec me meclisten geçti mi geçti önce bir oradan başlayalım yani Gökhan Karakaş arkada <gülüyor> meslektaşımız da sorsa iyi olurdu toplantıda yani hı hı. aynı haberde çünkü bir de çevre ve şehircilik bakanlığının küresel iklim değişikliğini topluma daha iyi anlatabilmek için hı. iklimin bakın isim nasıl iklimin iklimin, i̇klimin. senin iklemen yani iklimin Koy cebe. İklimini koy at cebe. Programı hazırladı ve en önemli sloganını söylüyorum. Hazır mısınız kemerlerinizi bağladığınızda? Buyurun efendim. Yavaş, yavaş İklim için alışkanlıklarını değiştirme zamanı. Haklı. Slogan bu. Bu programda toplumun her kesimi için eğitim çalışmaları yapılacağı belirtiliyormuş. Ya biz de buna katılıyoruz canlı gönülden. Evet alışkanlıkları değiştirme zamanı ama kimin alışkanlıklarını ve hangi alışkanlıklarını değiştireceğiz? Başka sorum yok. <gülüyor> yani bu çok tuhaf bir durum var. Kalan zamanımıza da bir küçük haber vereyim. Buyurun efendim. Bira seviyor musunuz? Evet. Yani sosyalleşme yani... aracı. Dünyanın en eski sosyalleşme aracı biliyorsunuz. şeydi ha. Göbekli Göbek Tepe'de. 12.000 yıldan beri ekmekten önce bira üretildiği ve insanların birbirleriyle e, sosyalleştiği sosyalleşti. evet. ve günümüzde de halen devam ediyor. Maalesef iklim e, sizin için ve kendim için de kötü bir haber. E, i̇klim değişikliği fena vuruyormuş. Arpa. Ha, ürünü. Ee, şu anda sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerinde seyrediyor. Hani buralarda böyle gökyüzü kapalı ve bazen gürültülü görebiliyoruz ama aslında kurak bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl da çok kuraktı hatırlarsanız <gülüyor> Ömer abi. Ve bu konunun içindeki birkaç kişiyle konuştum geçenlerde bununla ilgili olarak... Ee, çok ciddi kıtlık tehlikesi olabilir evet, evet. gibi şeyler bile duydum yani Evet. Yani. Yok. Bunu... ama Bi bira meselesi önemli bira bana hammallık yapıyor ben şarapçıyım diyorsanız da Amerikalı şarap üreticileri <gülüyor> mevsimler bu şekilde devam ederse yakın gelecekte üzüm ve şarap bulmanın imkanı olmayacağını belirttiklerine dair bir açıklamayı yakın bir, yakın bir geçmişte yaptılar birkaç yani, gün önce <gülüyor> Damien Carrington'un hoş bir haberi var çok Yani dramatik bir fiyat artışlarına dünyanın her tarafında yol açacağı ve kısıtlanacağı yani bulunamayacağı yolunda bir haber. Özellikle de Belçika'yı, Çek Cumhuriyeti'ni ya da Çekya'yı ve İrlanda'yı Guinness biraları ile meşhur. İrlanda'yı fena vuracağını söyleniyor. Hı -hı. Şimdi diyorlar ki araştırmayı yapanlar çok ciddi bir e, bilimsel belki buradan iş. kurtarırız Ömer abi diye düşünüyorum ben ya. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> vallahi birayı kurtarmak için gezegeni kurtarmak <gülüyor> <fena> <gülüyor> yani ama. önemsiz gelebilir demiş araştırmacılardan bazıları. Yani senler Ben şöyle görmedim valla fırtınalar varken milyonların. Birada sıkıntı nispeten önemsiz görünebilir ama hayat kalitesini pek çok insanın derinlemesine etkiler demişler. Çünkü biraz önce de konuştuğumuz gibi gerçekten önemli bir sosyalleşme aracı. Yani tahmin bile edilemeyecek kadar çok sayıda Tabii. insan, milyarlarca insan bira ile sosyalleşiyor. Yani bunun... Iı, ...yaraya tuz basmak olacak demiş... ...araştırmayı yapanlardan Çinli sanıyorum. Dabo Guan... ...isimli ama... ...East Anglia gibi çok önemli bir... ...üniversitenin öğretim üyesi... ...araştırmanın da başında... ...başında olanlardan biri. Şunu söylemiş... ...bence günün sözü bile olabilir... ...yani... Kültürler arası, cross cultural dedikleri hı hı. kültürler geçişkenliğinde temel bir şey var bir ada. Ta işte o, o Göbeklitepe'den bugüne nedense ekmekten önce bunu öngören insana hala da böyle. Yani senin dediğini de doğrulayan bir şey var. E, hala bir, bir futbol maçını seyrederken. İnsanlar bir, bir, bir bardak şa, bira içeyelim öyle seyredelim derken iklim e, değişikliğine karşı eylem tek yolu bunu bunu <gülüyor> sürdürmenin olabilir. tek yolu bu ana araştırmaların ana mesajı budur demişler. <gülüyor> İyi bir haber aslında. Bur, buradan, buradan hayır çıkabilir Omer evet. abi yani bira <gülüyor> önemliymiş. Bir ne? haber de ben vermek istiyorum. Bu geçen hafta... E, gündemimize girdi. Yale Üniversitesi'nin artık böyle geleneksel hale gelen çevre performansı endeksi var. O açıklandı. Türkiye bu endekse göre doğa korumada 180 ülke arasında 177. Bu şaka ediyorsun. Tabii bu sene 33 basamak gerileyerek bu sıraya geldi. Bizden önde yani bizden daha iyi doğasını koruyan 3 tane ülke sayacağım size. 3-4 tane ülke şimdi ömer abi. Irak, Suriye Libya, Haiti, yani iç savaş olan ülkeler bile doğasını bizden daha iyi koruyor. Bizim yaban hayatımız daha fazla tehlikeli. Bugün belki bir başka programda bunun detaylarını abartılı gelebilir insanlar ama detaylarını açıklayalım. Ee, hiç de öyle değil. Sen yanılıyorsun. <gülüyor> Kesinlikle yanılıyorsun. 2015 yılında Paris Anlaşması'na taraf olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu gösterdik bile. Gülüyor. Bir pınar öyle diyor yani ben anlamam. Evet sularımızın %80'i kirli, zehirli. Neren karkıyor mu? Havamız kirli. Biri beyaz biri kırmızı. Biride Melikler Ergeneli nehrinden bahsediyoruz. G gri de var. Görüyor onun gri Kilometre mi? kilometre hesabı var Türkiye'deki bütün nehirlerle ilgili bir programda konuşalım hemen. Konuşalım. Morka, Nerede ne konuşalım. kir katılıyor ne kadar kaçıncı dereceden su akıyor üçüncü sınıf mı dördüncü sınıf mı? Gerçekten içtiğimiz suyu bir gün konuşalım evet. eline boyuna. İçtiğimiz bira ya da bir saniye dönüyorum. dönüyorum. Yani şeyde eğer bu karbon emisyonları sınırlandırılmazsa yeni analizde Nature Plants dergisinde çıkmış. Arası. İtibarlı bir dergi. İrlanda, Belçika ve Çekya'da üçte bir oranında tüketim düşecekmiş. Britanya'da dörtte bir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yüzde on dört filan ama on altıya kadar düşecek. Fakat Polonya'da mesela beş kat artacakmış e, maliyetler ve fiyatlar filan. Ve en önemlisi de dünyadaki arpanın sadece altıda biri bira için kullanılıyormuş. Geri kalanın nerede kullanılıyor bilin bakalım. Hayvancılıkta. Hayvancılıkta hmm. Hayvan yemi tabii. Yani bu ama bu sıkıntı olunca insanlar hayvan yemi tercih edecekleri için bir adam vazgeçecekler. Daha da... Emin değilim. <gülüyor> böyle olabilir deniyor. Yani bir, birayı hayvan etine tercih edecek yani olan olabilir. Yani sonuç olarak yüz milyonlarca insanın Ee, biranın sosyalleşme imkanlarından uzak kalacağını söyleyen de çok ciddi bir profesör Steven Davis, California Üniversitesi'nde, Urban'deki böyle demiş, yani sosyal istikrarı bile etkileyebilir diyorlar, yani tabii. şaka değil ve başka lüks sayılan şeyler de tabii gidecek, çikolata kahve ve çay Yani çikolata, kahve, çay ve biradan yoksun bir hayata şimdilik. hazırlanmamak için evet şimdilik, şimdilik o yüzden şey yapalım yani evet. bir an önce iklim için harekete geçmekte yarar var diyebiliriz. Şunu anlıyoruz galiba biz kendi yolumuzu çizeceğiz yani hükümetlerin bir yol çizeceği falan yok ya da onların çizdiği yolun bir işe yarayacağı yok. Şuradaki doğru söylediklerinden de pek emin değiliz değil mi? Evet evet. E kendi yolumuzu çizmekten başka şansımız kalmayacak ennistik. Evet. evet ben sanırım. de yazının başlığına zaten alışkanlıkları değiştirme zamanı gelmişse zamandan koydum. <gülüyor> <Güzel>. Alışkanlıklar <gülüyor> meselesi. Ee, evet. Sen şu son liste beni sarstı. Onu ben görmemiştim. bunu da yollarsan evet, konuşmaya devam ederiz. Bir başka programda onun kriterlerini konuşalım. İnsanlara bu abartı gibi gelebilir ama hiç öyle değil. Yani neden öyle olduğunu. Zaten raporda da detaylı var. Onlardan da bahsediyoruz. Çok acı. Peki çok teşekkürler. Bitiriyoruz galiba. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Azeli Ave, Sonanlar, Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun